şehide şahit olarak Allah azze ve celle yeter ve yine hac suresi 17. ayet-i kerimesinde Allah azze ve celle inna Allah kıyame Allah azze ve celle kıyamet gün onların arasını ayıracak inna Allah ala şeyin şehid Allah azze ve celle her şeyi görendir şahit olandır. Raqib kelimesi ise Allah azze ve celle'nin Er-Raqib Kur'an-ı Kerim'de 3 yerde zikrediyor. Allah subhanahu ve taala ve bunlardan bir tanesi de şehid ismiyle birlikte zikrediyor. Allah azze ve celle Nisa suresi 1. ayet-i kerimesinde inna Allah kana Allah azze ve celle sizin üzerinize koruyup gözetendir, rakiptir. Yine Allah azze ve celle Ahzab suresi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 Allah diyor ki azze ve celle ve Allah ennallaha ya'lem ma fi enfusikum fahzaru. Şunu iyi bilin ki Allah azze ve celle içinizde olanı ne yapar? Bilir. Öyleyse sakının. Ve alemu Allaha gafurun halim yine bilin ki Allah gafurdur, bağışlayandır, kullarına karşı merhametlidir. Hemen intikam almaz.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 Allah'ın kendilerini gördüklerini bilmediler mi? Beni diyor ki Wasbirlü hükme Rabbik, Rabbinin hükmüne sabret. Fıinneke bi ayyunine, ki sen bizim gözlerimizin önünde, gözetimizin altındasın diyor Allah Azze ve Celle. Beni diyor ki Gafir suresi on dokuzuncu ayet kelimesinde kerimesinde al-muqayinat o bakışların hain bakışları bilendir Allah.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 ve Muhammed'in resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve peygamber olarak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den razı olmuşsa o imanın tadını tatmıştır. Yine bir rivayette diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ben men kunne fihi vecd behunna halavetü'l iman. Kimde şu üç şey varsa o kimse imanın tadını tatmıştır. Men kanallahu ve resuluhu ahabba ileyhi mimma siwa huma. Allah ve resulü kendisine her şeyden daha sevgili gelen. Allah ve Resulü'nü her şeyin üstünde seven. وَمَنْ kana يُحِبُّ الْمَرْءَ la يُحِبُّهُ إِلَّا لِلّٰهِ Sevdiğini yalnız ve yalnız Allah için seven kimse. وَمَنْ يَقْرَهْا اَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ اِذْ اَنْ قَدَهُ اللّٰهُ مِنْهُ كَمَا يَقْرَهُ اَنْ يُلْقَى فِي الْنَارِ Allah Azze ve Celle kendisini ateşten kurtardıktan sonra tekrar ona dönmeyi ne yapması?